95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ayşe Düzkan'la birlikte Gül Dünya yayınlarını konuşacağız. Merhaba Ayşe, hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba hoş bulduk. Evet, e, Gül Dünya yayınları nasıl kuruldu? Tabii ki şüphesiz Gül Dünya bize çok şey ifade ediyor. E, oradan başlayalım. Nasıl bu yayın evini kurmaya karar verdiniz. Biz aslında daha önce Pazartesi dergisini çıkartmış bir ekiptik. Oradan devam eden arkadaşlıklarımız vardı. Edebiyatla ilgileniyorduk. Feministik. Sonra başka arkadaşların da katılmasıyla ki bunların bir kısmı daha önce zaten yayıncılık arzu mesela Arzu Karacanlar yayıncılık piyasasında çalışmış insanlar dağıtımı biliyordu. Öyle kadınların da katılmasıyla küçük bir kolektifte bir yayıncılık yapan dedik, kitap basalım dedik. E, aklımızda şöyle bir şey vardı, e, şeye biraz feminist yayıncılara Türkiye'de akademinin e, talepleri ve ihtiyaçları e, ha hakimdi. İkinci bir şey, hep Batı'yıdan eserler basılıyordu, daha çok Batı ağırlıklıydı. Biz biraz küresel Güney'e ve küresel Doğu'ya e, ağırlık vermek istedik e, ve da daha önemlisi. Edebiyatın, romanların da feministleşirken, feminizmi tanımada özgürlükçü kadın edebiyatının önemli olduğunu düşündük. E, ve ilk bastığımız kitap Yokono'nun yeni çıkmış bir e, haykulardan oluşan ve desenlerden oluşan bir kitabındı. Yokono Ono tabii İngiliz kültürünün de parçası. E, maalesef aslında çok önemli bir sanatçı olmasına rağmen, işte e, Beatles dolayısıyla tanınıyor. Ama bir Japon ve özellikle o eserinde... Japon kültürünün etkisi çoktu. İkinci kitabımızda Pusilaydı. O dönem çok şey olan, o dönem Rusya'da büyük baskıyla karşılaşan feminist punk grubunun şarkı sözlerini ve bildirilerini yayınladık. Sonra çok Arap dünyasından da romanlar yayınladık. Çok çarpıcı romanlar. Ama aynı zamanda Güney Asya Feminizmleri, Üçüncü kitabımız Güney Asya ile ilgili idi. Böyle bir ağırlıkla devam ediyoruz. Bizim en sükse yapan kitabımız diyeyim, küçük feministin kitabı oldu. Bir e, İsveçli yazarın, Sasa Brekman artık arkadaşımız da ve e, yani çok hem kitap çok okundu, çok sattı. Eminim ilk okuyanlar büyüyecekler, artık kendi feminist dünyalarını kuracaklar. Ee, onun bir kitabını daha yayınladık. Yani böyle bir özellikle Arzu Karacanların e, takibiyle bir tür küçük çocuk kitapları, gen, ilk gençlik kitapları e, şeyimizde oldu, ne diyeyim kitaphanemizde oldu. Önümüzdeki hafta matbaaya gidecek olan kitabımız da bunlardan biri. Onu da ayrıca anlatırım. Evet. Ee, peki niye adı Gül Dünya yayınladın? Gül Dünya'nın adı e, tabii ki Gül Dünya törenden dolayı. Yani Gül Dünya hikayesi Türkiye'de kadınların yönelik şiddetle ilgili yani çok simge bir hikayedir. Çünkü Gül Dünya kendisini öldürme tecavüz oluyor, kendisini öldürmek isteyen abilerinden kurtuluyor, tedavi göreceği hastanede tabii ki abileri, abileri olduğu için aile olduğu için ve Yarın bıraktıklar işi tamamlıyorlar ve öldürüyorlar dünya. Dünya'yı. E, dünya o dönemde de e, çok eylemlere konu oldu, açıklamalar yapıldı, davası takip edildi ve çocuğuyla bir fotoğrafı var. E, ve çok güzel bir isim var aynı zamanda. E, bunun e, Yayın Evi için güzel bir isim olabileceğini düşündük. Aylin Aslım'ın ona yaptığı bir şarkı vardır. Onu da e, Yayın Evi'nin sitesinde paylaştık. Gerçekten Pussy şarkılarını da paylaştık. Böyle müziğe de bir şeyimiz var. Nasıl diyeyim? Bilgimiz, merakımız var. Adının geldiği yer o yani. Bir dünya tören. Evet bir de bu isim belleklerden silinmemesi. Yani bu olayın yaşaması için de çok önemli. Mesela şey ben kendim hatırlıyorum. Daha genç yaşlarda 33 Kurşun Şiirini okumuştum Ahmet Arif'in ve ne olduğunu bilmiyordum okuduğumda. Ama sonra... Hep 33 kurşun ne zaman duysam hep onu e, hatırladım. Şimdi dünya Yayıncılık'ta ne zaman geçse Kütüs'ün kitaplarını, herkes dünya Töreni hatırlıyor. Bu çok değerli bir şey bence yani hafızada onu diri de tutan bir şey. E, kurmaca ve kurmaca olmayan eserler olarak ayrılıyor mu? Yayın evinde çıkan kitaplar. Onları e, kurmaca eserleriniz neler? Önce biraz oradan bahsedelim. Ya biraz şey var tabii yani Arada olan şeyler de var. Ee, yani evet kendi kişisel anlatısı ama e, şey olabilir. Bunun da bir e, teorik anlam da olabilir. Ama aynı zamanda e, yani mesela Hayfa'nın Kırık parçaları. E, kırık şeyde yaşayan, İsrail topraklarında yaşayan, İsrail işgali topraklarında yaşayan bir Arap yazarın, Filistinli yazarın kitabı e, gibi şeyler de var. Bunlar e, roman. Kurgu, kurmaca senin tercih ettiğin terimle ama altında bir önemli bir politik gerçek var benim en mutlu olduğum kitaplardan biri öz savunma öğreten öz savunma ile ilgili fikir veren hayırdı ama o kitap çok az satan kitaplardan biri oldu yani ilk yani ilk şey yapan ilk bir saldırıyla karşılaştığında ya da temel bir şey anlatan, temel bir fiziksel savunmada anlatan bir kitaptı. O benim beklediğim ilgiyi görmedi diyeyim açıkçası. Ama yani o da mesela çok kişisel bir anlatı gibi ama arkasında yani kendisi çünkü bir savunma sanatı öğretmeni. Altın arkasında bir hikaye de var yani. Feminist şeyde, pardon, yani feminist yazıda bazen bunların iç içe geçebildiğinde görüyoruz. Bizim çok fazla böyle kitabımız yok ama bunun iç içe geçtiğinde görüyoruz. Evet, e, tam da bu feminist yazı nedir? Onu konuşmak istiyordum ben de. Gerçekten bir feminist yazı var. E, bu feminist yazıyı özellikle ortaya çıkan eserleri e, ön plana almak bir şeydir. Yayın politikası mı Gül Dünyanın hani feminist yazı denilen şeyi bu eserlerle görünür kılmak mı öyle bir amacı var mı Gül Dünyan? Ya bazen bu şeyle bu insiyakla yazılmamış şeylerde de çok önemli bir feminist gerçek olabiliyor. Mesela e, Genel Ev kitabı e, bir gazeteci yazmış İsviçre'de bir e, Genel Evde. Zaman geçirmiş. Orada çalışan kadınlar daha çok Arap kökenli kadınlar. Fransa'dan oraya çalışmaya gidiyorlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar ama parayı geri getiremedikleri için işte orada çok pahalı çantalar falan alıyorlar ee, ve onların orada gözlemlediklerini bir tiyatro eseri tarzında. Yani böyle bayağı e, tiyatro gibi okunabilecek ve oynanabilecek tarzda yazmış. Şimdi o e, Sophie Bonnet şey değil. Kendini belki feminist olarak tanımlamıyor. Ama yaptığı iş bize seks ile ilgili ortaya çıkarttıysa seks ile ilgili feminist bir düşünce açısından çok araç e, sunuyor. Bir böyle bir şey var. Onun dışında ben e, e, feminist bir yazıda birkaç şey ararım kurmaca değilse. Bunlardan bir tanesi öznerliği de işin içine katması yazarın öznerliğini katması ikincisi aynı zamanda somut bilgilere somut verileri de şey olması yani şöyle bir şey değil benim öznerliğim bütün dünyanın rakamlarıyla çelişiyorsa yeterli değildir bu yani Ondan, orada duramam o rakamlara da ihtiyacım var belli bir bakış açısı olması ve tabi bir tür edebi lezzeti de her yazar zaten okuruna e, borçludur diye düşünüyorum. Bunların hepsini aynı anda sahip olmak mümkün değil ama e, yani benim için de çok önemli olan, ikinci fenizalga için de çok önemli olan mesela Simone de Beauvoir'ın böyle bir şeyi vardır, hepsi vardır. Hem kendi deneyiminden aktarır, hem teori yapar, hem e, somut gerçekliği aktarır, kendi dışındaki gerçekliği aktarır, hem de hakikaten akıp gider kitap yani. Oku, rahatlıkla okuyabilirsin yani böyle şey değildir demir leblebi değildir Oku, zor okunmaz yani benim anladığım bu feminist yazından aynı zamanda yazmaya çalışan birisi olarak evet mesela benzer bir şey hani Erno için de geçerli hatta o Doğuvarlı hesaplaşarak da yazıyor kendi metinleri. evet ee, ben de mesela hep onları okurken neden Türkçe'de böyle şeyler yazılmıyor ya da var da ben mi bilmiyorum farkında değilim diye hep düşündüm ee, var mı böyle Türkçe'de de yani tam da senin tarif ettiğin şekilde Ve, <gülüyor> <ya> gelecek <gülüyor> mi dünyadan böyle bir şey <gülüyor> Onu... ya şey bize çok edebiyat şey geliyor edebiyat başvurusu geliyor yani edebiyat bizim edebiyat yayıncılığı ilk şey olmak yani telif bir eser yayınlamak için e, o telif eserin editörlüğünü yapacak başka bir bilgi gerekiyor onun için yani telif bir eseri çevirmek başka bir şey Fransızca yazılmış bir editörün elinden geçmiş atıyorum bir romanın yayıncısı olmak başka bir şey yeni gelmiş bir romanın bir edebiyat e, çalışmasının editörlüğünü yapmak başka bir şey o daha başka bir maharet gerekiyor böyle bizim bir tane e, kitabımız var o da çok başka bir editörün elinden geçerek bize geldi. Gülbahar kültürün bir Yangının Külünü attı eseri. Gülbahar ömrünün önemli bir kısmını Almanya'da geçirmiş, müziğe odaklanan aslında tanımış bir DJ World müzik alanında ve bir iki kadın arasındaki bir aşk hikayesini anlatıyor ve arada hem işte şeylik var, göçmenlik deneyimi var, hem Berlin-İstanbul karşılaştırması var. 90'lar var falan. Ama o bir zaten bize geldiğinde bir e, editörün elinden geçmişti. Onun dışında şey var mı? Dergilerde çok güzel yazıları okuyorum. Ama dediğim gibi kendi de yazmaya çalışan birisi olarak e, çok fazla şey yapmak çok zor. Çok beğendiğim, çok, e, bu şartları bir araya getiren ve bakış açısını beğendim. Yazar arkadaşlar var mı şimdi birini söylesem ötekini unuturum falan. Ama e, Türkçe'de de önemli bir feminist yazın geliştiğine inanıyorum ben. Bir, e, teori de geliştiğine inanıyorum. Evet. Her senin... O bizi tercih etmese de başvuru için. yani e, genelde daha daha önemli, daha e, piyasada yer tutmuşa evlerini tercih ediyorlar. Evet. E, buna devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne istersin? Biz Pati bir şey isteyeceğim. Bir parça isteyeceğim. Pati ile ilgili bir kitap yayınladık biz. Ee, Pati Smith 10 sene sonra yeniden müziğe dönüyor. Turneye çıkmaya karar veriyor ve Mike Stipe, evet. Ünlü Mike Stipe. Onun turne eskiden beri ona böyle uzaktan platonik bir hayranlığı varmış. Ben senin turne fotoğrafçını olayım diyor ve fotoğraflarını çekiyor. O fotoğraflarını altına mesela William Burroughs'un da bulunduğu bir takım müzik dünyasından ve edeliyat dünyasından İsimler alt yazı ee, yazıyorlar o fotoğraflara. Ee, o kitap bizim ilk kita ilk sene yayınladığımız kitaplardan bir çok güzel bir fotoğraf albümü. Ee, dolayısıyla Fatih Smith'ten People Have The Power'ı istiyim. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ayşe Düzkan'la birlikte Gül Dünya yayınlarını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Yayın Evi'nin kuruluşundan ve Gül Dünya adıyla hem Kadına Şiddet hem de Gül Dünya Töreni'nin maruz kaldıklarını bir gönderme yaparak bir, bir bellek de taşıdığını Yayın Evi'nin söylemiş ve feminist yazı, feminist yazın ve yazı nedir? Onun üzerine konuşmuştuk. Daha çok kurgu üzerinde durduk ilk kısımda. Peki kurgu dışı metinleri neler? Gül Dünya yayınlarının ve burada neler öne çıkıyor? Ya Benim en önem verdiğim kendi adıma metin. Bu Yeni Güney Asya Feminizmleri'dir. Orada önerilen bazı eylem biçimlerinin, bazı çalışma tarzlarının Ankara'da mesela bazı gruplara, feminist gruplara ilham olduğunu da e, gördüm daha sonra e, çok mutluluk verici bir şey bu çünkü Güney Asya'da özellikle Hindistan'da çok önemli bir feminist hareket vardır yani adeta her köyde e, bir feminist komünün olduğu bir hareket vardır ve e, bu deneyimin çok değerli olduğunu e, düşünüyorum ben Feryal Sayligil'in kitabı Feryal Sayligil'in e, Bir Kadın Grevini anlattığı ee, Novamet Grevin'i anlattığı ee, kitabını yayınladık. Bu da çok önemli. Şu açıdan önemli. Novamed e, sadece kadınların ağırlıklı olarak, kadınların çalıştığı bir fabrikada başlayan bir grev. O grevin kaderini, Petrol için grevi, e, feministlerin desteği o grevin kaderini değiştirdi. Terya Sayligil bunu, e, saygı, e, bunu e, doktora tezinde yap, üzerine yazmıştı. Onu yayınladık. O deneyimin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzer bir şey daha sonra Flormar'da da oldu. Feyyaz gibi tabii. Adını yanlış söyledim. Ee, Flormar direnişine de benzer bir, Flormar grevine de benzer bir e, destek verildi. Yani kadın hareketinin sınıf hareketiyle temas ettiği noktaları göstermesi açısından ve birik deneyim olması açısından e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, Kesin Delphi'nin cinsiyeti düşünmek adlı iki cittik eserini telifine almaya çalışıyoruz yayınlamaya çalışıyoruz yine yayınlamak istediğimiz bence başka bir yayınlarındaydı eserlerden biri çevirisini benim yaptım Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu çok şeydir çok okunan bir kitaptır dünya fenisi taratüründe ilham veren çok ilham vericidir yani Kitaptır. Öyle aklımda kalanlar bunlar. Evet, çocuk kitaplarından da çok az bahsetmiştik girişte. E, bu çocuk kitapları ile ilgili neler var şu anda ve e, yakında neler olacak Gül Dünya yayınlarında. Şimdi bizim e, Sasa Brogren'in bir kitabı daha var bizde e, telif olan Kimim Ben diye kimlik üzerine düşen bir kitap. Onu yayınlamadık. Onun dışında demokrasi ile ilgili bir kitabı var. Ee, yine genç okur için ve işte ünlü Küçük Feminist'in kitabı var. Ee, bunların dışında e, Maurice McFly ve Turuncu Elbise adlı işte bir o, oğlan çocuğunun elbise giymek istemesi filan üzerine cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet rollerini çok bir sade e, şeyle sorgulayan, çok sade bir dil, dille sorgulayan bir kitabımız var. Ee, arada bir böyle onu görmek, Ondan sebeple sosyal medyalinç linç yediğimiz oldu. Orada sevilen tabiri ama sonra unutuldu o kitap. Ama bir gençlik kitabı mı diyeyim, gençler arasında geçen bir roman. Oğlanlar benim en beğendiğim kurmaca kitaplarımızdan biridir. Çok, çok özel bir kitap. O ergenliğin hem cinselliğin tomurcuklandığı hem insanın merak ettiği ama kırılgan olduğum bazen de kırıcı olabildiği dönemini çok güzel çok özel bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada e, Haydi sen de oyunu kullan diye tamamen tesadüfen seçim döneminde denk getirebildiğimiz e, ve diğer adı Kedi Mahallesi olan e, bir çocuk kitabı var. Resimli bir çocuk kitabı. E, Çince'den çevrildi. Çince'den Burada işte kedilerin, evcil hayvanların daha çok kedilerin, köpeklerin ama güvercinlerin de bulunduğu bir bizim dünyamızın üzerindeki bir gizli dünyada, insanların gözüne görülmeyen bir dünyada bir tür demokratik anlatımı var çocuklara yönelik. Çocukların daha çok ilgilenebileceği bir şey tabii. İşte seçimler yapılıyor, seçimleri ile karıştırılıyor, seçimlerdeki ile ortaya çıkarılıyor falan yani İnanılmaz sanki e, yazar e, başka bir gerçekliği din, e, bilerek yazmış gibi. Onun e, seçimden önce e, raflarda olacağına inanıyoruz. Evet, bir de şeyi konuşsak, e, büyükler için feminist masallar, büyüklere feminist masallar. Aa, evet. <gülüyor> büyüklere feminist masalları adeta çevirisiyle geldi diyeyim. E, başka bir e, Müslüman ağırlıklı ülkelerden çeviri üzerine araştırma yapan bir arkadaşımız. Ee, ya yani böyle bir kitap var ben bunu çok çevirmek istiyorum dedi. Ee, kitaba baktık hakikaten olan bir kitap. O da bir kült eser. Yani birkaç tane böyle şeyimiz var zaten kült kitabımız var ve e, kitabı hazırladı, çevirdi. E, i̇şte kapağı birlikte karar verdik falan. O e, Batılı yaygın masalları biraz da Hint kültüründen, kendi kültüründen şeylerle e, biraz dönüştürmüş. Bazılarını başka bir şey hale getir, bazıları da yeni yazılmış. Çok yine ünlü bir kitap o da. E, Büyüklere Feminist Masallar. Onu da her yaştan kıza, masal seven kıza tavsiye ederiz. Evet ben de Dünyanın bütün kitaplarını tavsiye ederim. Aslında ben çok pek çoğunu keyifle e, okudum. E, aynı aynı şeyden... güzel. Ayşeyle birlikte bu Türkiye'deki Kadın Yazısı Festivalinde de birlikte çalışma e, onuruna erişmiştim ben. O da ben onun, o onuraymıştım değil mi? Evet <gülüyor> onun da desteğiyle çok e, güzel bir e, festival olmuştu. Çok e, kadınca bir güzellikle dolu bir festivalde olmuştu her anlamda. Ayşe bitirirken e, neler söylemek istersin? Feminist yazın, feminist edebiyat ve kadınlar için üretmek ve yazmak ilgili? Daha neler yapılabilir? Sizin yetişemediğiniz ama yapılması gereken şeyler var mı? Ya biz, bizim sadakatımız okurumuza, yazara değil diyeyim. Yani okurumuza ona layık iyi bir edebiyat, iyi bir kitap, okunmaya değer bir kitap sunmaya çalışıyoruz. Çok fazla niş bir alan bu. Niş bir yayın eviyiz. Çok fazla yani öyle ayda beş kitaplar falan yayınlayamıyoruz dolayısıyla onları çok seçmeye çalışıyoruz çok özel bir şey olarak yani özel kitaplar seçmeye çalışıyoruz son Charlotte Bronte'nin Gizli Aşkı diye bir kitap yayınladık mesela çok özel bir kitap edebiyat açısından onu özel yani onları biraz daha dikkatli seçmeye çalışıyoruz herkese hiç gönüllü emek neredeyse kullanmıyoruz bizim için bir şeyler yapan herkese çeviri standartlarında ödeme yapma, yapıyoruz Herkese bir tür ödeme yapmaya çalışıyoruz. Yani yayın dünyasının nasıl yürüdüğünü biliyoruz ama eğer vahşi bir emek sömürüsü üzerinden yürüyecekse yapmayalım biz o yayıncılığı diye düşünüyoruz. E, o yüzden ofisimiz yok, depomuz var sadece. Bize sadece maille ulaşabilirsiniz. E, biz yani kampanyalarda mail, adresini, mail adresinizi de verelim istersen buradan. Tabi. Güldü Yayınları@gmail.com Evet tamam. Ulaşmak... Sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz bize. Sosyal medya hesaplarımız aynı zamanda feminizmin gündemini de takip etmeye çalışıyor e, Türkiye'de. E, biz kitap önerilerine açığız ama yani şş, Türkçe okumak istediğiniz kitaplardan ziyade çok yapılan bir şey çünkü. Bu e, bu kitap Türkiye'de okunsa, Türkiye'deki kadınlar Türkçe okuyabilen kadınlar bu kitabı okusa hayatlarında bir şey değişir diyebiliriz. Dediğiniz kitapları önermenizi isteriz. Ee, eğer bir etkinlik yapıyorsanız ilçenizde, ilinizde küçük bir standa kitaplarımızı satarsanız çok memnun oluruz. Davet ederseniz gelir sohbet ederiz, çayınızı kahvenizi içeriz. Ee, biz çünkü motomuzda o yalnız olmadığımızı hatırlamak için yayıncılık yapıyoruz. En kaliteli yayıncı değiliz ama e, bizi okuduğunuz zaman yalnız olmadığınız bütün bu... Erkek egemen can, insanın canından beziren dünya içinde yalnız olmadığınızı ve başka bir yerlerde bir kadınların özgürleşirken mutlu olabileceğini, mutlu olmanın da, özgür eşit ve mutlu olmanın da mümkün olduğunu bunu göstermek için, bunu paylaşmak için yayıncılık yapıyoruz. Evet, çok güzel. Yalnız değiliz. Ee, çok teşekkür ederiz Ayşe. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizi hatırladığınız için. Evet. Ee, hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.